Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Kardeşlerim <gülüyor> bugün 20 Mayıs 2017 Cumartesi Aslında Dersimiz Geçen haftanın Uzantısı olacaktı Ama Ramazan-ı Şerif Yakınlaşması Sebebiyle e, istedim ki Farz olan Ramazan orucuyla alakalı bilinmesi gereken esas mevzuları ne yapalım? Kardeşlerimize e, hatırlatalım. Bunlar aslında hepinizin bilmesi gereken ve bildiği şeyler. Ama Allah ne buyuruyor Celle Şanuhu? hatırlat, hatırlatmakta fayda var. İşte biz de bilinen şeyleri hatırlatmakla vazifeliyiz. Elhamdülillah. Hiç kimsenin bilmediği meseleleri çıkarıp ortaya koyacak halimiz yok. Herkes zaten Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda ehli Sünnet'in Mu'teber adettiği kitapları Bukhari'yi, Müslim, <gülüyor> Zırnız'i, Nese'yi okuduğunda bunlara ne yapacak? Gö göre görecek. Zaten elhamdülillah bizim ağzımızdan din namına Kur'an'dan sünnetten başka bir şey çıkarmamaya ne yapıyoruz? Özen gösteriyoruz. Evet. Farz olan Ramazan orucuyla alakalı meseleler. Dersimizin konusu bu. Kardeşlerim, Müslümanlar için hicri aylara göre Ramazan ayında bir ay, 29 gün olabilir, 30 gün olabilir. Bir hilalden öteki hilale kadar oruç tutmak farzdır. Bu İslam'ın beş temel esaslarından biridir. Fecri sadıktan başlayarak güneşin batımına kadar, yani akşam ezan okununcaya kadar değil, belki e, müezzin öldü, belki unuttu adam, belki saati yanlıştı, yirmi dakika sonra okudu, ezan okununcaya kadar değil. Fecri sadıktan, yani imsak vaktinin kesilmesinden güneşin batmasına kadar geçen gündüz süresi arasında kişinin yemeden, içmeden cinsi temasta bulunmadan ve türlü kötülüklerden kendisini çekmesi orucun mana ve mahiyeti kısaca böyle evet Allah Azze ve Celle oruçla alakalı olan ibadetleri Cem'an Bakara suresinde toplamış. Yani Bakara suresini okuyan kişi e, ne yapar? Oruçla alakalı olan ayetleri bu surede bulabilir. Evet kardeşlerim. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında Şaban ayında farz kılındı. ümmeti Muhammed'e. Hicretin ikinci yılında Mekke'den Medine'ye hicretin ikinci yılında ve Şaban ayında farz kılındı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicretin on birinci yılında Rabi'ül evvel ayında vefat etmiştir. Ne alaka diyeceksiniz? Alakası var. Tabi kurabilirsek. Bu hesapla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam dokuz sene oruç tutmuş. Yani Oruç farz olduktan sonra dokuz sene ard arda Ramazan orucunu tutmuş. İşte bu geçen dokuz sene zarfında Allah Subhanahu ve teala oruçla alakalı ne kadar ayet gönderdiyse, oruçla alakalı ne kadar bilgilenmemiz gerekiyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dokuz sene zarfında bizi ne yaptı? En ince noktasına kadar bilgilendirdi. Evet. Şimdi farz olan oruçlarla alakalı mühim meseleleri aktarmaya çalışalım. Aslında saydığımız sayacağımız meseleler farz olan oruçlarla alakalı olduğu gibi bazı cihette nafile olan oruçlarla da alakalı ama gelecek e, hadiste belirtildiği gibi bir kimse sadece farz olan orucu tutsa nafile oruçlara yer vermese dahi imanla ve bunun ecrini Allah Azze ve Celle'den alacağım bekleyeceğim niyetiyle oruç tutarsa Allah'ın izniyle ne yapacak? Ateşten kurtulacak. Şimdi farz olan oruçlarla alakalı kesin durumlar var. Nafile olan Oruçlarla alakalı da durumlar var. Tabi onlar yeri geldiğinde mufassal bir şekilde ne yapılacak anlatılacak. Evet şimdi ilk etapta oruç farz oruç farz diyoruz ama adam delili ne dersen ne diyeceğiz. Ramazan orucunun farz olmasının delili kardeşlerim Bakara suresi 183. ayette geldiği üzere şu şekilde ya eyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum la'alakum tettequn yani ay manadenler sizden öncekilere sizden öncekilerden kasıt babamıza dedemize ninemize değil bizden önce yaşamış olan Muhammed'in aleyhisselamın ümmetinden önce gelen peygamberlerin ümmetlerine de oruç ne yapıldı? Farz kılınmıştı. Ama bütün peygamberler tevhidde aynıdırlar. Nasıl Adem aleyhisselam tevhidle alakalı meseleleri söylediyse ümmetine Muhammed selamda eksiltmeden fazlalaştırmadan ne yaptı bunları bize bildirdi. Ama ameli cihette neler olabilir? Eee olabilir. Her peygamberin kendi şeriatı var. Summa cealnake ala şeriatin min el-emr fettebi'ha ve lattebi' ehwa'el lazina la ya'lemun. İsa ya Musa ya dinden bir şeriat kıldığımız gibi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni de dinden bir şeriat sahibi eyledik <gülüyor> o şeriata tabi ol <gülüyor> uyma tabi olma <gülüyor> bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyanların istek varuslarına uyma demek ki bizim <gülüyor> <gülüyor> Dur, bunu sıcak su yap bu soğuk <gülüyor> bizim uyacağımız ne var Kur'an var, sünnet var. Kur'an ve sünneti sahabe-i kiram Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain cema in nasıl anladı hayatlarına yansıttıysa o şekilde hayatımıza anlayıp yansıtmamız var. Evet. Ey iman edenler sizden öncekilere yazıldığı gibi korunmanız için neden korunmanız? Her türlü kötülükten korunmanız için maddi ve manevi pislikten çekip korunmanız için Oruç sizin üzerinize de yazıldı. Allah burada Celle Şanuhu kutibe buyuruyor. Aslı onun nedir? Furida yani size de farz kılındı. Onlara yazıldığı gibi size yazıldı. Onlara farz kılındığı gibi size de farz kılındı demek. Tabi bu Arapçanın incelikleri. Arapça Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği en son kelam üzere inzal olunmuş Kur'an-ı Kerim. Allah Azze ve Celle her peygambere kendi diliyle ne yapmış? Vahyetmiş, hitap etmiş. Burada Arapçanın inceliklerinden bir tanesi. Demek ki oruç ibadeti bizden önce yaşamış olan ümmetlere de ee, Fars kılınmış ayet-i kerimeyi gördük bu hususta Resulullah aleyhissalatü vesselam da mufassal bir şekilde oruç ibadetinin nasıl olması gerekiyorsa onları ne yapmış bildirmiş şimdi e, hadislere bakalım bu hadisler Müslim'de Nese'i de Tirmizi'de bulabileceğimiz hadisler yani zaten elhamdülillah bizim burada zikrettiğimiz hadisleri hasen sıfatına giriyor. Yahut da sahih sıfatını ne yapıyor? Kazanmış oluyor. Biz zayıflarla, uydurmalarla bizim neyemiz yok, alakamız yok. Ama tabi isteyen kardeşler için ne yapalım? Hadislerin hangi kitapta geçtiğini belirtelim. İsteyen kardeşler olurlarsa, varsa dersten sonra da hangi babta, hangi rakamda geçtiğini ne yaparız? Söyleyebiliriz elhamdülillah. Evet, Anas ibn Malik radıyallahu anh ne yapıyor? Bu hadisi bize bildiriyor. Diyor ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde öyle zırt pırt olmaz şeyleri sorup da Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı bizar etmekten yasaklanmıştık. Bu peygamber. Senin efendime söyleyeyim Yerli yersiz soruna cevap verecek olursa hoş olmaz yani bu peygambere karşı saygısızlık olur. Onun için Allah Subhanahu ve teala e, İslam'ın ilk dönemlerinde devirlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey anlatmak için ondan bir şey sormak için sadaka vermeyi ne yapmıştı? kullarından istemişti. Sonra ne oldu? Bu nesholundu. Ondan sonra herkes aklına gelen her şeyi hemen ne yapamıyordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a soramıyordu. Ama sahabe-i kiram, aleyhi ecmaîn bu konuyu da ne yaptı? Bu şekilde çözüme kavuşturdu. Bakın, sahabe-i kiram aynen bizim gibi insanlar. Yani sahabenin sahabe olması Melaike olmasından dolayı değil, geceleyin sabahlara kadar ibadet etmelerinden, gündüzleri sabahlara, akşamlara kadar oruç tutmalarından değil, çok allame olmalarından değil. Baş gözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmelerinden ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın emirlerini, nehilerini hiç sigaya çekmeden olduğu gibi hayatlarına tatbik etmelerinden Allah onları seçti Celle Peygamber aleyhissalatü vesselama arkadaş olsunlar diye Allah onları seçti. Allah'ın seçmesi. Kimsenin neyi değil kazanması sahi gayreti değil. İşte biz Resulullah aleyhissalatü vesselama zırt pırt soru sormaktan nehy yolunmuştuk ama çöl ahalisinden kafası çalışan birinin gelip de dinin inceliklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sorup hem kendisi öğrenip gidip memleketine, kabilesine öğretmesi hem de o anda bizim oradayken Resulullah aleyhissalatu vesselamın ağzından bu meseleleri duymamız bizim daha çok ne yapıyordu? Hoşumuza gidiyordu. Biz Allah azze ve celleye yalvarıyorduk ki böyle badiyeden kimseler gelsinler onlar sorsunlar. Subhanallah. İşte bir gün çöl ehlinden bir adam geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin öğretmen olarak bizim kabilemize gönderdiğin elçin bize geldi." Seni Allah Subhanahu ve teala'nın bize peygamber olarak gönderdiğini haber verdi. Böyle deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam evet benim gönderdiğim elçi doğru söyledi, doğru söylemiştir diyor. Adam şu şekilde peygamber aleyhissalatü vesselama bir soru yöneltiyor. Semayı kim yarattı? Resulullah Aleyhisselam Allah buyurdu. Adam yeri kim yarattı deyince Resulullah Aleyhisselam vesselam tekrar Allah yarattı buyuruyor. Adam peki yeryüzündeki bu dağları kim yarattı? Kim dikti bu dağları deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle buyurdu. Adam tekrar yeryüzündeki faydalı şeyler kim yarattı? Resulullah aleyhisselatü vesselam tekrar Allah buyurdu Celle şanuhu. Adam semavat ve arzı yaratan orada dağları yükseltip faydalı şeyler meydana getiren Allah hakkı için seni gerçekten Allah mı Resul olarak gönderdi bak adam geliyor duymuş peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah tarafından peygamber kılındığını ve peygamber aleyhissalatü vesselam da evet elçi size bunu haber vermiş doğru söylemiş diyor adam bizzat tahkik için geliyor Bizim de ne yapmamız lazım? Bir kişiden bir şeyi duyduğumuzda, onun hangi ayete tabi işimiz varsa, tabi bu meseleden anlıyorsak, bu meseleyle alakalıysa, herkes diniyle alakalı. Ama şimdi adamın neyi var? Zamanı yok. Sadece koyun gidiyor efendim. Söyleyin bu adamda ne yapmayacak? Dinin inceliklerini öğrenmeyecek. Sadece kendine yeter kadarı öğrenip soracak. Alimler ne diyorlarsa delilli olarak onlara itibar edecek. فَاسْأَلُوا اَلَى الذِّكْرِ in كُنْتُمْ لَا تَعْلَي مُنَ Bilmiyorsanız diyor, Öyle ehline sormun, bilenlere sorun. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onun bu sorusuna karşılık, evet beni Allah Azze ve Celle peygamber olarak size gönderdi buyuruyor. Adam şimdi başlıyor artık, dili çözüldü adamın. Ey Allah'ın Resulü, bize gönderdiğin elçin, Her gün ve gecede üzerimize beş vakit namazın farz olduğunu söyledi. Deyince Resulullah Aleyhisselam doğru söylemişti buyurdu. Adam seni Resul olarak gönderen zata yani Allah Azze ve Celle'ye evet. yemin ediyorum bunu sana gerçekten Allah mı emretti? Yani günde beş vakit namaz Allah mı emretti? Resulullah buyurdu Aleyhisselam evet. Adam, elçin bizim mallarımızdan zekatın üzerimize farz olduğunu söyledi. Malımız var, deve sahibiz, koyun keçi sahibiyiz hepimiz. Hurma ağaçları sahibiyiz. Gerçekten zekatın, bak burada ne var? Allah Azze ve Celle o zekat buyuruyor. Zekatı verin ama zekatın misabını söylemiyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bırakıyor. Böyle hani işte zekat şuymuş artmaymış martmaymış bazıları çıkıp da televizyonlarda ne yapıyorlar? Hadis inkarcılığı yapıyorlar tamam. Zekatın bir manası da artma ama ayetleri arka arkaya getirdiğimizde birbirine eklediğimizde hepsi artma manasını ne yapmıyor vermiyor. Allah Azze ve Celle bunlardan beri kılsın bizi. Evet. Mallardan üzerinize zekatın farz olduğunu da ne yaptı? Söyleyince evet doğru söylemiş. Buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. Adam seni gönderen zata yemin veriyorum. Bu sana gerçekten Allah tarafından mı emredildi? Yani adam ne yapıyor? Tasdik ettiriyor. Her ibadeti taatı. Evet diye cevap veriyor Resulullah Aleyhisselam. Baba. Tekrar adam, senin bize gönderdiğin elçin, o çocuğu tutun, düşer oradan ya. La havli ve la kuvveti. Hem sene Ramazan ayında orucun üzerimize farz olduğunu söyledi. Doğru söylemiş Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Bak adam bütün e, o elçinin, davetçinin, dainin kendilerine Farz kılınan ibadetleri kabul ediyor ama ne yapıyor? Tahkik için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından tasdiklettiriyor Resulullah'a. Yine bunu sana Allah mı emretti deyince evet diyor Resulullah Aleyhisselam. Elçin yoluna gücü yetene, hani şimdi bazı kitaplarda diyor ki zengin olana. Kardeşim zengin olana değil kim gitmeye yol bulursa ben fakir bir adamım ama maşallah barakallah Hıdır çok zengin ve diyor ki gel benimle beraber bana arkadaş ol ben ne yapayım seni hacca götüreyim nasıl e, hacca ben yol buldum Hıdır'a arkadaş olmakla beraber yol bulana nasıl yol bulursam bul hac mevsimi zamanında kim ki Kabe'yi muazzamada hazır bulunursa hac ona farz olur. Nasıl giderse gitsin. Önemli değil. Fakir olarak da gitmiş olsa adam gitti ya onun üzerine ne yapar? O anda hac farz olur. Evet. Kabe'yi hac etmenin de üzerimize farz olduğunu söyledi deyince Resulullah Aleyhisselam onu da doğru söylemiş diyor. Allah mı emretti haccı Ömürde bir defa evet diyor Resulullah Aleyhisselam. Bakın şimdi Sübhanallah. Adam seni hak ile gönderen zata yemin ederim ki yani Allah'a yemin ederim ki bunlara bir şey eklemeyeceğim. Yani farzların üzerine bir şey koymayacağım. Ve bunlardan hiçbir şeyi de eksiltmeyeceğim. Allah neyi farz kıldıysa celle şanuhu bir hakkın yerine getireceğim. Arkasından dönüp gidiyor. Öğrendi artık İslam'ın e, ameli hükümlerini, direklerini, dubalarını, temellerini. eşi kalmadı çekip gidiyor. Adamın işi var koyunu keçisi devesi gidecek onlar sağacak. Dönüp gidince... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylüyorsa elbette cennete girer buyuruyor arkasında. Şimdi kardeşlerim bakın bazı kimseler hani Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu sözü ortadayken ne diyorlar? Kim ki işte sünnet namazı kılmazsa, sünnet oruçları tutmazsa, sünnet şekilde sarık sarıp cübbe giymezse, fistan giyip şalvar giymezse Resulullah aleyhissalatü vesselamın şefaatinden mahrum olur kim söylemiş bunu yani bizim göz bebeği olan ulemamızdan hangisi bunu dile getirmiş <gülüyor> Resulullah ne buyuruyor farz olan ibadetleri yerine getirirse üstüne bir şey eklemezse demek ne demek Yani sadece farzla yetinecek nafile yerine getirmeyecek bundan eksiltmeyecek ve arttırmayacak da Yaparsa bunu cennete girer peygamber Müslüman. Talhatübnu Beydullah radıyallahu anhu bu hadisi biraz daha tafsil ediyor. Bak aynı mesele ama değişik vecehelerden sahabe-i kiram ne yapmış, görmüş? Değişik vecehelerden değerlendirerek bize naklediyorlar. Bazı insanlar soruyor ya işte bir milyon hadis varmış. Kardeşim bir milyon hadis ayrı ayrı konularda mıymış? Bakın bir konuda iki tane hadis oldu. Tabii ben hepsini alacak değilim yani burada bu hadislerin aynı konudaki hadisleri mufastal kılmak için aynısını almayacağım. Kırk tane hadis var bu hususta. Biz can alıcı olanları, en elzem olanları ne yaptık? Aldık buraya. Evet. Hazreti Abu Talh anhu Necit bölgesinden diyor saçı sakalına karışmış darmadağın bir adam geldi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a bir şeyler soruyordu ama boğuk bir sesle ses kulağımıza geliyordu fakat ne söylediğini biz anlamıyorduk. Nihayet Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yaklaştı yaklaşınca biz anladık ki bu adam İslam'ın ne olduğundan soruyormuş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Mufassal <gülüyor> bir şekilde ne yapıyor? Bak anlatılıyor. Evet. Onun bu sorusuna karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ve gecesinde beş vakit namaz kılmaktır buyurdu. İslam bu. E bugün sen Beş vakit namaz kılmayacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki ben de Müslümanım. Yarın ne yaparım? Allah Azze ve Celle'den cennet isterim. Sen istersin de Allah verir mi acaba? Herkes istiyor. Öyle istemek istemekle olmuyor. O kimse Bunun bundan başka üzerine başka bir namaz var mı? Evet Allah beş vakit ne yaptı? Farz kıldı. Yani nafile bir şey var mı? Ziyade bir şey var mı? dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır. Ancak sen nafile kılarsan bu müstesna. Allah sormayacak nafile kılmazsan. Ama kardeşlerim biz yemek yiyince üstüne ne yapıyoruz? Kahve içiyor muyuz? İçmesek kahveyi olmuyor mu? Oluyor. Karnımız doyuyor. Bal baklava yiyince daha güzel oluyor değil mi? İşte Normal farzlarla ibadetleri, taatları yerine getirmek kişinin karnını güzelce doyurması, nafileleri icra ve ifa etmesi de üstüne kahve içmesi gibi. Kahve içerse daha güzel oluyor nafileleri kılarsa daha güzel olacak ama nafileleri kılmazsa Resulullah aleyhissalatü ne yapıyor istersen diyor kılarsın nafileyi istemezsen diyor kılmazsın ama bu burada ne var kılmamaya cevaz var fakat nafileleri yapmaya da bir sürü teşvik var ne diyor peygamber aleyhissalatü başka bir ee hadiste kişi farzlarla diyor Allah Subhanahu ve teala ya yaklaşır Nafile Allahu ekber Allahu ekber. Nafileleri icra ve ifa ederse uygularsa Allah Subhanahu ve Teala onu sevmeye başlar. Ben sünnet namaz kılacağım, Allah beni sevecek. Neden kılmayayım o namazı? Ama bunun yanında adamın işi var, gücü var yahut efendim ne söyleyeyim bir müşkilesi var. O nafileyi kılmadığında değemez. Mustafa sen neye kalkıp kılmadın bu nafileyi? Ya neden pazartesi perşembe günü oruç tutmuyorsun sen? Müslüman değil misin? Kardeşim Allah'ın bana sorduğu soracağı günlerde ne yaptım? Oruçlu oldum. Sen mi bunları bana farz diliyorsun? Biz işin aslını, mana ve mahiyetini öğreneceğiz. Ona göre davranacağız. Birilerinin İskem Bey Kübra'sından sallayıp sıkıp savurduklarını da ne yapmayacağız, almayacağız. Neden? Çünkü bizim önümüzde dayanaklarımız var. قُلْ هَاتُ قُرْحَانَكُمْ مُنْ كُنْتُمْ صَدِقِيَ De ki gerçekten iddianızda samimiyseniz sağlam delillerinizi getirin, oturtun, bizi ilzam edin. İnandırın bizi. Neymiş? Sünneti ihya etmeyen, uygulamayan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrum olacakmış. Hangi kitapta yazıyormuş bu? Hangi ayette yazıyormuş, hangi hadiste kaydedilmiş bu? Böyle bir şey yok. Evet, sünneti ihya eden kişiyi Allah Celle Şanuhu ne yapar? Sevmeye başlar, teşvik var. Ama insan herhangi bir problemden dolayı sünnetleri yerine getiremese, ondan da neden kılmadın, neden tutmadın bu sünnetler diye sorulmayacak, bunda bilelim. Evet. <gülüyor> Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ne olduğunu soran o badiyedeki adama ne diyor Ramazan'da diyor oruç tutmaktır. İslam budur. O kimse üzerime bu oruçtan gayrı tutmam gereken oruçlar var mı ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Ancak sen nafile olarak oruç tutarsan bu müstesnadır buyuruyor. Ama Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü selam? Kim ki ee, şevval ayında altı gün oruç tutarsa şu ecre ne yapar? Kavuşur. Teşvik var mı? Var. Biz ne yaparız? Resulullah aleyhissalatü vesselam teşvik etti diye onlara da yaparız. Ama yapmayana da ne yapmayız? Töhmetli bir şekilde dil uzatmayız. Talha radıyallahu anhu diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam o adama zekatı da anlattı. Bak zekatı anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çünkü adam deve sahibi, koyun sahibi keçi sahibi ne kadar devede ne kadar zekat verecek, ne kadar koyunda ne kadar, ne kadar zekat verecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmesi lazım Onun ki Resulullah Aleyhisselam ona ne yapıyor bunu anlatıyor <gülüyor> onlar Arap'tı bizim Türkçemizde şehirlerde oturan okuyan kimseler fasih konuşurlar. Bozulmamış en az bozulmuş kelimeleri telaffuz ederler. Bizim dağlarımızda çöl, ovalarımızda oturan kimseler o kadar fasih konuşmazlar. Geliyorum diyeceğine geliyorum deyip neyi verir? verir o kelimeyi. Ama Araplarda şehirlerde oturan kimseler fasahat ve belagattan nedir uzaktır? Köylerde yaşayanlar <gülüyor> e, Çöllerde yaşayanlar daha daha fasih konuşurlar. Çölün bedevisi Allah Azza Ve Celle'nin kelimesini ne yapıyordu anlıyordu gelen ama zekatın ne olduğunu anlamıyordu. Şimdi biz kelimeleri iki mana ve mahiyette inceleriz. Birisi lugavi manada yani lugatları açtığımızda sözlükleri açtığımızda zekat. Kelimesi ne manaya geliyor? Bunu öğreniriz. Ama bir de ıstılahi mana var. Yani ıstılahi mana demek Kur'an ve sünnette zekat kelimesi. Neyin karşılığı olarak bize getirilmiş, öğretilmiş, bildirilmiş, emredilmiş yahut da nehyedilmiş. İşte adam bunu ne yapıyordu? Lugavi manasını biliyor ama ıstılahi manasını bilmiyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam da ıstılahi manasını ne yaptı? O adama öğretti. Bak Resulullah Aleyhisselam zekatı ona öğretti diyor. Ebu Talha radıyallahu anhu. Kim bunun yerine zekatı başka başka kelimelerle manalandırabilir bundan sonra? Kim manalandırırsa manalandırsın. O bizi ne yapmaz? Bağlamaz, ilgilendirmez. Evet. Adam yine soruyor, üzerime bu zekattan başka vermem gereken başka bir zekat var mı? Yani mali yükümlülüğüm var mı? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Nafile olarak yaparsan ne var? Senin bileceğin iş. Bu müstesna. Mütakiben o kimse, vallahi bunun üzerine ne arttırırım ne de eksiltirim diyerek, Arkasını dönüp memleketine gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine eğer doğru söylüyorsa felah bulmuştur yani kurtulmuştur. Evet Bukhari'de Müslim'de daha bir sürü var da Bukhari'de Müslim'de olduktan sonra diğerlerini saymanın zaten neyi yok bir manası yok. Evet kardeşlerim şimdi ne yaptık? Bunları gördük. Şimdi Ramazan orucunun fazileti, Ramazan orucunun farziyetiydi bu. Şimdi fazileti. Ebu Hurayr'a radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim ki imanla ve ecrini Allah'tan umarak Celle Şanuhu Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır. İman edecek Ramazan orucu farz, iman edecek bunun ecrini Allah verecek ve bu adamın geçmiş günahları ne yapıyor? Bağışlanıyor. İşte önümüzde 3-5 gün sonra günahların sıfırlanması hususunda koskocaman bir ay geliyor. Açalım gözümüzü ama böyle değil ha. Böyle herkes gözünü açıyor. Parmağını açmayacaksın gözünü. Gönül gözünü açacaksın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyeceksin. Sana neler emredilmiş, neler nehyedilmişse Bunları tutup bunlardan kaçınacaksın. Evet. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Allahu akbar. Allah Ebu Hureyre'nin şefaatine bizi mazhar kılsın. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bize hikaye ediyor. Allah Celle ve, ve Adem oğlunu yaptığı her amel kendisi içindir buyurdu diyor. Peygamber Efendimiz. Nasıl Ademoğlu'nun yaptığı her amel kendisi için? Hem dünyada hem ahirette neyi var? Mükafatı var. Namaz kılıyor. Seni camide, cemaatte gören sahir Müslümanlar şehadet ediyorlar ki bu adam iman ehli. Çünkü Resulullah ne buyuruyor aleyhisselam? Camiye müdavemetini gördüğünüz kimse için bu iman ehlidir deyin diyor şehadette bulunun. Bak sen ölüyorsun adamlar ne yapıyor seni Müslüman sayıp? yıkıyorlar, paklıyorlar, Müslüman mezarlığına gömüyorlar faydasını gördün mü? gördün, zekat veriyorsun sen misin? verdin Mustafa'ya kırkta bir zekatını, o da ne yaptı? sırtını doğrulttu ama hırsızın birisi geldi senin malını ne yapacaktı? o alayacaktı, Mustafa ne yaptı? Sübhanallah ben bu adamdan hayır gördüm benim bu adama karşı bir vefa borcum var deyip ne yapacak? hırsıza karşı önlem alacak en azından sana telefon edecek Gördü mü hıdır malının zekatını vermenin faydasını? Gördü. Adam buradan hacca gitti. Allah alışverişi celle helal kıldı, faizi haram kıldı öyle mi? Burada ne yapıyorsun? Hacca gidiyorsun, orada olmayan bir sürü mamul madde var. Burada üretiyorsun, götürüyorsun oraya. Orada üretilmiş getirmişlerle ya takas ediyorsun, ya da sen satıyorsun oradan satın alıyorsun. Kendi memleketinde olmayanları getiriyor musun orada? Getir, getiriyor musun? Getiriyorsun. Hani diyorlar işte sen hacca mı gittin ticarete mi gittin? Hem hacca parım hem var mı Sana ne? Kime geliyor bunu? Böyle işkembeyi kübradan sallayanlara ne yapmayın itibar etmeyin kadar. Hemen sordum. Nereden aldın bu delili? Nereden aldın bu bilgiyi? Hemen ne yapacak? Fermuar gibi ağzı kapanacak. Vallahi bin lira açmayacak onun ağzını. Bak hac ibadetinin de ecirini gördün mü dünyada? gördüm. Neden? Çünkü bu ibadetler hepsi aleni. Ama oruç ibadeti aleni değil. Ancak ben söylersem, kardeşler hadi buyurun yemek yiyin dediniz ya ben orucum. Belki böyle söylemem. Hoş karşılaşmayabilir. Canım istemiyor diyeceğim. Ben oruçluyum demediğim müddetçe sen bilebilir misin benim oruçlu olduğumu? Bilemezsin. Ha oruç sırrı bir ibadet. Allah'la kulun arasında. Ben ne yaparım? Geceleyin tuvalete kalkarım, bir bardak su içerim, küt yatarım. Sahur yaparım. Sen anlayamazsın onu. Hani biz eskiden çocukken aç bakayım lan dilini. Oruç musun sen de çıkarıyordu pabuç gibi dilini. Dili biraz e, beyazsa, ha diyorduk sen orucu yemişsin. Biraz böyle pelesenk olduysa dili, küflendiyse ne yapıyor? ha tamam sen oruçlusun diyorduk sözde dilden anlıyorduk yani şimdi çocukken bile bak ne yapıyor? anlayamıyor anlamak için emareler arıyor işte onun için Allah Celle Şanuhu oruç benim içindir buyuruyor çünkü kimse anlamıyor senin oruçlu olduğun sadece Rabbul Alemin Azze ve Celle biliyor evet oruç öyle değildir o sadece o sadece benim içindir. Onun ecrini ancak ben veririm. Bak ancak ben veririm. Çünkü Allah mutali oluyor. Ama sen ne yaparsın? E, namaz kılarsın maşallah varakallah. Baba bak nasıl efendime söyleyeyim maharici hurufatı çıkarıyor. Amma kah patlatıyor. Amma ayn çatlatıyor ha. deyip de Abdullah'a gösteriş yapmak için namaz kılarsan ecrini alacaksın yarın Abdullah'tan. Olan Abdullah ecre muhtaç. Sana ne verecek yarın ahirette? sıfıra sıfır on, elde var sıfır işte insanlar verebiliyorlar ecirleri maşallah ne adam ya ne sorarsan sor yutkunmadan cevap veriyor çünkü sen bunları ezberledin evde akşamleyin sabahleyin yumurtlayayım diye adam da ne yaptı seni alim sandı alim sandı aferin Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuyor mu? Çok cesur kimse var, savaşa gidiyor, şehit olmuyor. Neden? Cesaretini ortaya koymak için gidiyor, Allah için cihada çıkmıyor. Herkes ne diyor? Maşallah, bârekallah. Bir kılıç darbesiyle üç kişiyi biçti, parasa biçer gibi. Öyle değil mi? Zengin bir adam önüne gelene ne yapıyor? Sadaka veriyor, önüne gelene dağıtıyor. Niyeti neydi? Ulan amma cömert ha denilsin idi. Dediler mi? Amma cömert diye dediler. İşte aldı onun ecrini. Ama oruç tutan kimse ecrini ondan bundan alamıyor. Neden? Çünkü kimse bilmiyor onun oruç tuttuğunu. Adam uyuyor. Uyuyor zavallı. Millet onu öyle sanıyor. Bir oruç tutuyor. Uyusa da oruç tutuyor. Namaz kılsa da oruç tutuyor. Evet. Onun ecrini ancak ben veririm. Oruç bir kalkandır. Kalkan biliyorsunuz savaş aleti. Okun, mızrağın, harbenin gelmesine, beni delmesine engel teşkil eden bir alet. Yani beni kötülüklerden koruyor. Oruç da bir kalkan. es cünne. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Oruç kalkandır. Bakın cennet, cinnet, cünnet cennet cennet cennet delilik cennet kalkan Arapçadaki bak ne yapıyor bir e, esre ötre fetha ne yapıyor manayı değiştiriyor hem de hiç birbirlerine benzemiyor bu da bir şey olsun bilgi olsun konumuzla alakalı değil mi olsun Bir fazla bilgiden insan ne yapmaz cehenneme girmez evet sizden herhangi biriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz ve işlerde bulunmasın düşmanlıkla yapmasın hani dedik ya yemeyeceğiz içmeyeceğiz cinsi temasta bulunmayacağız ama bunun yanında fitne fücürlük de yapmayacağız ha? böyle insanları birbirine düşürücü meselelerden de kaçınacağız yalandan kaçınacağız müzik dinlemekten kaçınacağız Tavula zar oynamaktan kaçınacağız. Geldi birisi ensemize şaka niyetine bir tokat vurdu ne ben oruç tutuyorum sen beni tokatladın al bir yumruk gözü turfanda mor patlayacak gibi. Böyle de olmayacak. evet bir kimse ona söver veya onunla dövüşürse adam belaç ama ararıyor bulaşsın diye. Geldi bulaştıysa ne diyeceksin? Ben oruçluyum diyeceksin. Ben oruçluyum. Orucuma halel getirmek istemiyorum. Yani senle ben münakaşaya başladığında oruç bir tarafta ne yapacak? Bir delik alacak. O şeytan oradan onu oyacak içine. Yani orucun mana ve mahiyetine muhalif bir hareket icra etmek istemiyorum. Ben oruçluyum. Git başka birilerine bulaş. Oruçsuzlara bulaş diyeceksin. Evet ben oruçlu bir kimseyim desin Resulullah buyuruyor aleyhisselam. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nefsi elinde olan zata Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki oruçlu ağzın kokusu yani oruç tutan kimsenin ağzının kokusu Allah katında Celle ve Ale, mis kokusundan daha hoştur. Kardeşlerim kusura bakmayın. Ağız kokusu gerçekten kerit bir koku. Nefret veren bir koku. Ne kadar seversek sevelim. Ne yapıyoruz? Ağzı koktuğunda bir kimsenin ister bu koku sigara kokusu olsun, ister dişlerini fırçalamadığından dolayı olsun, isterse bir hastalıktan intişar eden bir koku olsun. Ne yapıyoruz? Biraz uzak durmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? Ama oruçlu kimsenin ağzının kokması niye? Midesi boş olduğu için. İşte bu koku Allah katında miskten daha Değerli, daha faziletli. Neden? Çünkü o adam bu şekilde kötü kokumayı ne yapıyor? Kabulleniyor. Sırf Rabbul Alemin Azze ve Celle ondan razı olsun diye. Yoksa hepimiz amber sürünüyoruz. Hepimiz çeşitli neler sürünüyoruz? Kokular sürünüyoruz. Ama ne kadar koku sürünürsek sürünelim insanın içinden gelen koku nefret verici bir koku. Belki oruçlunun ağzının kokusu nefret verebiliyor insanlara ama melek, melaikeye nefret vermiyor çünkü melekler Allah Azze ve Celle isyan etmezler Allah o kokudan razıysa Allah Azze ve Celle'nin katında o koku faziletliyse melekler de o kokudan ne yapması lazım hoşnut olması lazım evet oruç Allahu u Ekber Oruçlu kimsenin sevineceği iki an vardır. iki sevinç zamanı vardır Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Her şey apaçık ortada. Yani ta oruç tutun deyip de bırak gitmemiş Peygamber Efendimiz. Hem bu dünyayla alakalı meseleleri anlatmış hem de ahiretle alakalı meseleleri bize buzuhuyla ne yapmış? Kayda geçirmiş. Kulaklarına duyurmuş sahabe-i kiramı. Evet. İki sevinç anından birincisi kişinin iftar ettiği zamandaki sevinci. Adam ne yaptı? Sıcak bir günde yemeden kesildi Allah için, içmeden kesildi Allah için. Ama güneş battı, müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Adam hucum suya, hucum yemeye. Ondan sonra namazı kıldı. Allah bilir efendime söyleyeyim. Diğer ihtiyacını giderdi. Çünkü geceler uzun. İşte buradaki sevinci. ikinci bir sevinci var. Rabbi ile Celle ve Ala karşılaştığında duyacağı sevinç. Allah Azze ve Celle ile karşılaştığımızda. Allah bize nasıl davranacak? Vallahi cenneti mükafat edecek bize. Mükafat olarak cenneti verecek. İşte Allah Azze ve Celle'den cenneti ve onun rızasını hele hele cuma günü olduğunda Rabbul Alemin Azze ve Celle'nin vecihini seyrettiğimizde ikinci bir sevincimiz olacak. Oruç tutuyorsun. Ama tabi kusura bakmayın bizim kedileri de koyarsan efendime söyleyeyim odaya kitlersen yemek vermedin içmek vermedin onlar da oruç tutar. Yani oruç tutmak aç kalmak demek değil. Orucu gözüne tutturacaksın, kulağına tutturacaksın, diline tutturacaksın, eline tutturacaksın, ayaklarına da tutturacaksın. Kalbine de oruç tutturacaksın. Onun bunun ayağının altını oymaya çalışmayacaksın. Laf getirip götürmeyeceksin. Duyduğun her şeyi yetiştirmeyeceksin başkasına. Yani sadece yemek yememek sadece... Bir şeyler içmemek, sadece cinsi temasta bulunmamak. Adam cinsi temasta bulunmaz ama müzik dinler. Cinsel temasta bulunmaz ama kötü filmler seyreder. Ya o da cennete Gözleri onun bunun namusunda olur çarşıya pazara indiğinde falancanın kalçası böyleydi peşmancanın bilmem neresi şöyleydi eğer gözleri projektör gibi onun bunun ehlinin arkasındaysa o adam hiç oruç tutmasın çünkü Resulullah aleyhissalatü selam ne yapmasın dedi kötü işlerde ve çirkin sözlerde bulunmasın demek ki böyle meselelerde bulunduğunda belki oruç bozulmuyor ama Orucu neyi kaçıyor? Fazileti kaçıyor. Evet. Bukhari'de gelen bir rivayette de hadisin baş kısmı şöyle. O kimse benim için yemesini, içmesini ve nefsi arzularını terk etti. Onun için ne yapacağım ben? Mükafatı. Ona istediğim şekilde vereceğim. Kimseye de hesap vermeyeceğim. Kimse de bunun hesabını kitabını yapmaya kalkmasın buyuruyor Allah azze ve celle. Evet, Sehli bin Saad radıyallahu anhu da şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. O kapıdan sadece oruç tutanlar girer. O kapıdan oruç tutanlardan gayrı hiç kimse giremez. Babu Umar var Kâbe muazzamada. Duydunuz mu? Babü Omar, Omar kapısı. Şiiler o kapıdan girmiyorlarmış. Ve tefahur edip de şöyle söylüyor. Biz Ömer'e olan diyor ki, inimizden gayzımızdan dolayı Babü Omar'dan ne yapmıyoruz? Kâbe-i Muazzama'ya girmiyoruz. Cehenneme gir oradan girmezsen. O şimdi ne yaptı? Bu şekilde söyledi. Ömer'e gayzını vekînini dile getirdi. Muhammed el-Arifi rahimeullah bunu düşün, <gülüyor> duyunca şöyle diyor. Ey Ömer radıyallahu anhu. Allah sana diyor rahmet etsin. Şeytanlar diyor seni görünce yolunu değiştiriyordu. Şeytanların torunu da senin kapından girmiyor. Senden senin sağlığında da korkuyorlardı. Ölümünde de korkuyorlar senin kapında ne yapıyorlar? Giriş yapmıyorlar. İşte bak şeytanlar Babu Ömer kapısından girmiyorlarmış. Ömer kapısından. Oradan Hazreti Ömer'i, Ebubekiri Bekir'i, Osman'ı Ali'yi ve bütün sahabe-i kiramı Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain hazretlerini sevenler giriyormuş. İşte Reyyan isimli cennet kapısı da bir kapı. Sadece oruç tutanlara has. ehl sünnet olanlara has. Bab-ı omar. Oradan giriyorlar. sahip kapılardan da giriyorlar. Ama oradan şeytanlar giremiyor. Yani bugünkü bu e, Şii şeytanları giremiyor. Evet. <gülüyor> Muharide Müslüm'de. Bu hadis. Şimdi Ramazan ayının faziletiyle ilgili kaç dakika oldu? Siz yoruldunuz mu onu kısık söyleyin. Kısık. O daha fazla, daha az olmuş. Devam ederim ben. Siz biraz daha ne yapın? Gayrete gelin inşallah. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhü ne yapıyor? Anlatıyor bu hadisi bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur buyuruyor. Allahu Ekber. Bir ay biz istirahatteyiz. Yani bize ne yapamayacaklar? Müdahil olamayacaklar. E şimdi diye kötülük diyor yapıyor adam. E kardeşim ben köpeğimi bağlamışım kapıya zincirle. Köpek sana ne yapamıyor? Saldırıp ısıramıyor. Ama sen gidiyorsun köpeğin burnuna giriyorsun. E tabi koparacak senin oranı buranı tutarsa. Şeytan sana ne yapamıyor? Zarar veremiyor. Ama sen ne yapmayacaksın? Şeytanın vazifesini üstlenmeyeceksin. Yani bir insan şeytanları var, bir cin şeytanları var. Cin şeytanları bağlanıyor, insan şeytanları bağlanmıyor. İnsan şeytanları dolanıyor bizi ifsad etmek için. Ona vuruyor, bunu efendime söyleyeyim diliyle ogalıyor. O zaman ne yapacaksın? Ben oruçluyum, ben oruçluyum diyeceksin. insan şeytanları için. Cin şeytanları zaten bağlı. Euzubillahimineşşeytanirracim dediğimde ne yapıyor? Kaçıyor. Biliyorsunuz nasıl kaçtığını. Yani bir şey çıkararak kaçıyor. Senin sadece euzubillahimineşşeytanirracim demen, Ezan okuman onu kaçırtıyor işte o şekilde. O zaman bize düşen insan şeytanı geldiğinde yanımıza ben oruçluyum de efendime söyleyeyim dönüver başka tarafa benim işim var de. Bir şey uydur kıydır çalıyor ne yapma dolanma. Evet cehennemin kapıları kapatılır ve Ramazan boyunca hiçbir kapısı açılmaz. Ama sen kapıyı zorlarsan, kırarsan kapıyı, e girersin. Zaten hırsız ne yapıyor? Hiç kimse hırsızı açık kapıdan beklemiyor, öyle mi? Hep hırsız ne yapıyor? Maharetini göstermek için kapalı kapıları açıyor. Çünkü öteki hırsıza ne yapacak? Vallahi bugün dokuz tane kuful vardı, hepsini arka arkaya açtım deyip caka satacak. Allah kapattı cehennemin kapısını. Cehennemi de ne yaptı? İstirahata çektirdi. E sen atlamak istersen, cehennemin kapısını kırmak istersen nasıl kararsın? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şunu yapma, şunu yapma, şunu yapma, böyle davranma. Dediklerini davranırsan atlarsın cehennemin içine. Cehenneme kadar yolun var o zaman. Evet cennetin kapıları açılır ve hiçbir kapı kapatılmaz yani salih amellerle cennete giriliyorsa ama salih amel derken salih amel üretmeyeceğiz yani kendi kendimize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği salih amellerle cennete girmeye ne yapacağız çalışacağız görüyorsun şimdi her grup bir salih amel işlemiş hepsi amellerinin salih ama hiçbir tanesi Kur'an'la paralellik arz etmiyor, sünnetle paralellik arz etmiyor. Kimisi def çalıyor, oynuyor. Kimisi düdük kaval çalıyor. kimisi deli gibi dönüyor. Kimisi efendime söyleyeyim bıçak sokuyor, şiş sokuyor. Bunlar da bunu salih amel sanıyorlar. Salih amel öyle değil. Salih amel Kur'an ve sünnette. Evet. Bir münadi yani bağıran, hayıra çağıran İnsanlara bir şey duyurmak isteyen Türkçesi dellal. Hani tellal deriz ya biz. Öyle birisi. Ey hayır isteyen hayra yönel ve kem min muridin lil hayri len yana lehu len yusibahu rivayeti de var. Hayrı isteyen çok ama ona ne yapamıyor? Eremiyor. Neden? Çünkü sen Ankara otobüsüne binersen Ankara'ya gidersin. Ankara ile Çankırı birbirine yakın nasıl olsa. Kulağa Ankara Çankırı. Birbirine telaffuz cihetiyle yakın. Ankara otobüsüne bineceğime Çankırı otobüsüne de binsem nasıl olsa giderim dersen gidersin. Nasıl gidersin? Allah bilir nasıl gidersin? Yani hiçbir zaman için Ankara otobüsüne binen adam Çankırı'da inemiyorsa hayra yönelecek olan kişi de hayrı etmiyorsa hayır yoluna girmiyorsa hayrı işlemiş olmaz ve hayır onun menfaatine olmaz. Evet. Ey hayır isteyen hayra yönel. Ey şer isteyen ondan vazgeç diyen nida eder. Şimdi Allah Azze ve Celle hayrı da şerri de yaratan ama irade, iradeyi veren de o. Sen hayrı istersen Allah hayrı sana ne yapar? Kuvvet verir onu işlersin. Şerri meydana getirmek istersen, yapmak istersen Allah güç kuvvet verir sana. Sen de şerri ne yaparsın? İrtikab edersin. İrade-i cüz'iyeyi sana vermesi sebebiyle, seni muhayyer bırakması sebebiyle de yarın ne yaparsın Allah'ın eline geçtiğinde sigaya çekilirsin. Yani sorguya çekilirsin. Neden bunu yaptın? Neden bunu yapmadın diye. Evet. Allahu Akbar. Allah Azze ve ateşten azat ettiği kimseler vardır. Devam ediyor Resulullah Aleyhisselam. Bu her gece böyledir. Yani bir ay Ramazan'da sabaha kadar, akşama kadar yaptığın ibadetlerle, taatlarla, güzel davranışlarla cehennemden azad olmayı ne yap? Allah'tan iste, um ve azad ol. Peygamber böyle söylüyor aleyhissalatü selam. Her gece böyledir. Gece anıldığında onun neyi vardır? Akabi gündüz de vardır. Yani Allah Azze ve Celle 10 geceye yemin olsun diyor ya, o 10 geceden kasıt, gece gündüz 24 saat. <gülüyor> Sadece gece değil. Evet, bu hadiste İbn-i Mace'de, Tirmizi'de Bulabileceğimiz bir hadis. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Allah Ebu Hureyre'ye dilediği kadar rahmet etsin, onu şefaatçi yazsın. Gerçekten Ebu Hureyre'yi biz ne yapıyoruz? Seviyoruz. Ebu Hureyre'yi sevmek imandandır. Bak, dinimizin ilgili bütün muamelat kısmı olsun... İbadat kısmı olsun, akidevi cihet kısmı olsun ne yapıyor? Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhü muhakkak dilinden bir hadis zikredilmiş bu hususta. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gölyesi gibiydi. Resulullah nereye? Ebu Hureyre oraya. Resulullah nerede? Ebu Hureyre orada. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan girdiği vakit cennetin kapıları açılır cehennemin kapıları kapatılır, şeytanlar zincirlere vurulur buyurdu kardeşim Allah şeytanı zincire vurmuş senin ne hattine gidiyorsun da zincirin kilidini açmaya çalışıyorsun uğraşıyorsun şeytanla yahut şeytani işlerle neye alakadar oluyorsun şeytanın karındaşı oluyorsun evet bu da Bukhari ve Müslim'de bulabileceğimiz bir hadis Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma da şöyle söylüyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu namazda yani cömertin cömertliğinin tuttuğu en fazla tuttuğu zamanda Ramazan ayındaydı. Cibril aleyhisselamla sıkça karşılaştığı zaman idi. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Cibril aleyhisselamla ne yapıyordu? Ramazan'da en çok görüşüyordu. O Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı okuyordu. Peygamber ona Kur'an-ı Kerim okuyordu. O güne kadar geldiği kadarıyla. En son Ramazan'da da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cibril'e iki defa Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Cibril Aleyhisselam'da iki defa ne yaptı Kur'an-ı Kerim'i? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selleme okudu. Karşılıklı ne yaptılar? Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiler. Evet. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam'la karşılaştığı zaman hayırda rihul mursale Ne demek? Rihul mursale arkasından rahmet, bereket getiren rüzgar. Yağmur yağmadan önce güzel bir rüzgar ne yapar? Eser Anlarız ki Allah'ın izniyle yarın ne yapacak? Biraz sonra yağmur yağacak. Öyle bir zaman olur ki bir bakarsın gökyüzü simsiyah olmuş, yağmur yağacak dersin. Allah göstermesin bir yağmur yağ rafat olur. En bereketli yağmur hangi yağmurdur? Çise çise yağan devamlı olan taneleri büyük olmayan yağmurdur. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ramazan ayında böyleydi. Bere bereketine bereket katıyordu. Evet. Yani Ramazan'da daha çok cömert oluyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demeli. Kardeşler burada Ramazan'da Kur'an'a daha çok itibar etmemiz gerekliliği ne yapıyor? Vurgulanmış oluyor. Bakın. Cibril aleyhisselam Resulullah aleyhisselatü vesselama iki defa hatmediyor Resulullah aleyhisselatü vesselam Cibril aleyhisselama iki defa okuyarak hatmediyor Allah hakkı için biz ayda kaç defa hatmediyoruz normal vakitlerde eğer kaldırın Allah için desek kaç kişi kaldırır her ay hatmeden Allah bizi affetsin Allah hocamızı da affetsin Hocamızın maşallah barakallah Dilinden böyle boncuk gibi şey diyor Çıkıyor laflar Allah hocamıza da Söyledikleriyle amel etmeyi nasip etsin Amin Bugüne kadar yaptık yapmadık O geçti artık Ama hiç olmazsa ne yaptık Ramazanda Kur'an-ı Kerim'e Daha çok ihtimam gösterilmesi Gerektiğini öğrendik Allah için hiç olmazsa biz bir defa ne yapalım Hatmedelim Bir defa hatmedelim Ne kadar oldu? Kaç dakika oldu? Hocam bir saat. Devam edeyim mi yoksa bırakayım mı? Devam. Aşağıda bayanlar var. Tamam. Aşağıda yenge hanımların olduğu işlerinin olduğu söylenildi. Biraz da biz yorulduk dedi Mustafa. Şimdi ben de ne yapayım? Bugünkü günah geçisi Mustafa olsun. <gülüyor> ben de ne yapayım? burada bir virgül koyayım nokta değil İnşallah Allah Azze ve Celle uzun ömür verirse ikram ederse işimiz gücümüz olmazsa bundan sonraki safhalara da devam ederiz Allah Azze ve Celle Ramazan ayına cümlemizi ulaştırsın Recep'in bereketinden alanlar aldılar Şaban'ın Bereketinden almak isteyenler alıyorlar, 3-5 gün daha var alacaklar. Buna da riayet edelim. Allah Azze ve Celle Ramazan ayında kefelerimizi, sevap kefelerimizi ama doldurmayı bize nasip etsin. Amin. Gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emr-i ferman buyurduğu, sahabe-i kiramın Ramazanı ihya ve icra ettikleri gibi ihya ve icra etmeyi bize bir müesser eylesin, kolaylaştırsın ve sevdirsin. Allah Azze ve Celle ilk önce kendisi şefaat etsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bize şefaatçi yazsın. Sonra şefaat edecek olanları kimlere şefaat yetkisi veriyorsa onları bize şefaatçi yazsın. Mecanen bizi cennetine koysun. Burada toplandığımız gibi Resulullah Aleyhisselatü dizinin dibinde de toplanıp cennet nimetlerinden faydalanmayı, Davud Aleyhisselam'dan Kur'an tilaveti dinlemeyi ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sesinden de Kur'an dinlemeyi bize ne yapsın? Yazsın, nasip etsin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedu ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.